Ağabey Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah, Begine e, suresi önümüzde. Begine suresinden elimizden geldiği kadar mal olarak çalışalım hep beraber. İnşallahu Teala. Rabbimiz ilk ayetik kelime de. <gülüyor>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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا Liyağbudullah muklucin لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ve الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا ve yüte zaka ve 5. ayet-i kerimeye kadar ee, inşallah almaya çalışalım. zaka ve zaka ve Kafirler ve edenler ve İnkârcılar asla olmadılar. Ne olmadılar? Hangi kafirler olmadılar? Min ehlil kitâr. Kitap ehlinden kafirler asla olmadılar. Şimdi burada önemli bir incelik var. Bazı insanlar kafirler ile kitap ehlini ayırma gayreti içerisine girerler. Derler ki Hristiyanlar ve Yahudiler kafirlerden sayılmaz. Bunlar ehli kitaptır derler. E, fakat bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz açık ve net olarak ehli kitaptan kafir olanlar diyor. Ehli kitaptan kafir olanlar. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan dini, mübini, İslam'ı kabul etmeyenler Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini kabul etmeyenler onun getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenler bunlar kastedilmektedir. Peki bugün bazı grupların, bazı cemaatlerin ehli kitapta cennete girecek demesi, Hristiyan ve Yahudiler semavi bir dine mensuptur, onlar kafir değildirler, cennete girecekler onlar da diye bir buhtanda, bir iftirada, bir kötü iddiada, bir yanlış iddiada bulunması nasıl olur da Mümkün olabilir. Burada bu ayet-i kerime açık ve net bir şekilde ortada durur iken. Kaf kafirler diyor, ehli kitaptan kafirler diyor. Ehli kitaptan kafirler kimlerdir? İşte ehli kitaptan kafirler. Kime göre kafirler? Bize göre, Müslümanlara göre, Peygamberimize göre. Peygamberimize iman edenlere göre kafir sayılanlar kimlerdir ehli kitaptan? Peygamberimizi reddedenler, onun Risaletinin getirmiş olduğu Kur'an'ı, onun getirmiş olduğu dini İslam'ı reddedenler, onlar kafirlerdir. Peki bugünkü ehli kitap, peygamberimizi kabul ediyor mu? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelen bir kitap olarak kabul ediyor mu? Hayır. Kabul etse iman edecek. Etmiyor. Peki, peygamberimizin esaslarını bildirmiş olduğu iman ile, İman ediyorlar mı? Allah'a iman ediyorlar mı? Tevhid inancı sağlam mı? Tevhid inancı var mı? Hayır. Yok. Hepsinde bir e, Hristiyanlarda testis inancı, üçleme inancı, baba, oğul, ruhu, kudüsten bir bir Rab inancı var. Yahudilerde her ne kadar tek ilah inancı varsa da onların da çok büyük şirkleri söz konusudur. Onlar da biliyorsunuz e, Üzeyir Allah'ın oğludur. Demişlerdir. Yahudi Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur demişlerdir. Ve en büyük şirkleri koşmuşlardır. Madem ki bunlar dinimizi, kitabımızı, Kur'an'ımızı, peygamberimizi kabul etmiyorlar. iman esaslarını kabul etmiyorlar. İslam'ın temel şartlarını, temel esaslarını kabul etmiyorlar. Nasıl olur da bunlar mümin olur? Nasıl olur da bunlar semavi bir dine mensup olarak kabul edilir? Nasıl olur da bunlar cennete girebilecek bir grup olarak kabul edilebilirler. Doğrusu bu yargıya, bu hükme ben, ben şaşıyorum ve bütün Müslümanlar da şaşmaktadır. Böyle ucube, garip bir takım fikirler, düşünceler, fetvalar maalesef kafirlere şirin gör görünme pahasına verilmektedir. Ve bu ayeti kerimede ve başka ayeti kelimelerde Tabii ki var. Bu ayet kelimeye şahitlik eden, ehli kitaba inkar eden ehli kitaba, peygamberimizi reddeden, Kur'an'ı reddeden, peygamberimizin getirmiş olduğu dini İslam'ı reddeden, kabul etmeyen ehli kitaba kafir denmesi gerektiği açık ve net olarak ortaya konmaktadır. Lem yekunul lezine keferu min ehli kitab vel müşrikîn. Ehli kitap ile müşrikleri ayırmıştır. Allah-u Teala e, burada. Fakat bu ayırım sadece e, bir grup ayrımı değil, bir açıklama veya beyanda çeşitlilik, beyanda e, daha e, fasih olma, beyanı çeşitlendirme, beyanı daha ortaya çıkarma, zuhur ettirme açısından e, biz buna e, tenevvû diyoruz. Yani anlatımda tenevvû, çeşitlilik, anlatımda çeşitlilik diyoruz. Ehli kitap elbette ki Allah'a şirk koşmuşlardır. Hristiyanlar ve Yahudiler birçok konuda Allah'a şirk koşmuşlardır ve onlar müşriklerdir. Yine onlar aynı zamanda İslam'ı kabul etmediklerinden, peygamberimizi kabul etmediklerinden dolayı da onlar inkarcılardır yani kafirlerdir. Hem müşriklerdir hem de kafirlerdir. Bu ayet kelimeler açık e, açık ortadayken hiçbir insanın onları bu sıfatlardan, bu kötü sıfatlardan beri görmesi hakkı değildir, doğru da değildir. Lem yekun illedine keferu min ehlil kitabi vel müşrikin. Müşriklerden ve ehli kitaptan. İnkar edenler, inkarcı olanlar, kafir olanlar asla değillerdir. Münfekine ayrılacak, bırakacak, uzaklaşacak değillerdir. Neden? Kendi küfürlerinden, inkarlarından uzaklaşacak değillerdir. Hatta ta ki ne zamana kadar? Te'tiyehumul beyine kendilerine açık beyan, beyanlar, deliller, gelene kadar. Kendilerine açık deliller beyanlar gelene kadar onlar kendi küfürlerinden, şirklerinden uzaklaşacak asla değillerdir. Resulun minallahi yetlu suhufan mutahhara. Nedir o beyan? O delil beyyine. En büyük beyyine işte en büyük beyine, en büyük delil, Allah'ın en büyük delili, Allah'ın en büyük ayeti Resul, elçi, peygamber. Resulüm minallahi. Allah'tan gelen bir Resul. İşte onlara gelene kadar onlar kendi küfürlerinden ve şirklerinden uzaklaşacak değillerdir. Yetlû, yetlû suhufem mutahharah. Tertemiz. Şirkten uzak, yanlışlıktan beri uzak, e, hükmüyle hakim, Allah'ın hükümlerini ihtiva eden sayfalar sayfalar e, gelip bu sayfaları okuyan Resuller e, gelmedikçe ehli kitap ve müşrikler Allah'a ve onun dinine teslim olacak değillerdir. Asla böyle bir şeyi yapacak değillerdir. Fiha <fî> KUTUBUN KAYYİME Bu temiz sayfalar öyle temiz sayfalar ki o temiz sayfalarda çok kıymetli kitaplar var. Yani kitaplardan bahis bildiğimiz kitaplar değil. Burada kitap, kutup, kitap yani e, bab manasında konu... E, Allah'ın kendi tarafından insanlara bildirmiş olduğu risalet, hükümler, emirler, nehiler ve konular. Bunu kastediyor. Kütübün kay, kayyime. Çok kıymetli bilgiler ihtiva eden bölümler, kısımlar, ayetler, sureler söz konusu o kitapta. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ illa min بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَهِ وَمَا تَفَرَّقَ الْلَذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine açık beyanlar, deliller geldikten sonra sapıklığa düştüler. İhtilafa düştüler. Bakın önce allah Teala diyor ki onlara delil gelmedikçe iman etmeyecekler. Bu delil, delil de Resul'dur. Öyle bir rasul ki ee, şirkten uzak, hatadan beri uzak e, sayfalar okuyan Rasul. Öyle bir, ondan sonra bu sayfalar öyle sayfalar ki içinde çok kıymetli bilgiler, bölümler, ayetler, sorular var ee, diyor. Üçüncü ayete kadar böyle. Dördüncü ayette ise konu değişiyor. Dördüncü ayette Allahu Teala diyor ki, evet onların İman etmeleri için delile ihtiyaçları vardı. Deliller kendilerine geldi. Bir bölümü iman etti. Ardından o iman edenler de iman ettikleri konularda ne yaptılar? İtirafa düştüler. Kendilerine bu deliller geldikten sonra ima, e, itirafa düştüler. Yani itirafa düşmeleri ne demek? Kimisi e, hak yolda devam ederken kimisi batıl yolda devam etmiştir. Kimisi hakkı, kimisi batılı, kimisi şirki, kimisi tevhidi tercih etmişlerdir. Bugün İslam alemine baktığımız zaman da durum bundan da farklı değildir. Allah'ın ayetleri çok açık ve net olarak ortadayken birçok insan maalesef yine Müslüman olduğunu iddia ettiği halde cenneti arzu ettiğini, Allah'ın dinini arzu ettiğini iddia ettiği halde cennete girmeyi, cehennemden çıkmayı, azat olmayı umduğu Halde ve bunu gayet in diye halde çok büyük yanlışlıklara ihtilaflara düşmektedirler. Bu ne konusunda düşüyorlar? Bu ayetler konusunda ihtilafa düşüyorlar. Ee, i̇nsan için gerçekten en büyük karabette budur. Peki burada hemen şunu belli edelim veya altını çizelim. İnsan oğlu neden ihtilafa düşer? Değerli kardeşlerim, insan oğlu Müslüman olmadığı zaman itilafa düşer. Bu ne demek? Ne demek bu? Yani hepimiz Müslümanız, niye itlafa düşüyoruz? Aslında hepimiz ismen Müslümanız ama kelimenin manasıyla Müslüman değiliz. Kelimenin manasında Müslüman, selime efendi. Bu ne demek? Bağlanmak, teslim olmak. Allah'ın ayetlerine, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın dinine tamamen teslim olmak. Kendi ön yargılarından kurtularak, kendi heva hevesinin etkisinden kurtularak tamamen Allah'ın istediği ölçülere, hükümlere teslim olmak. Heva hevesi bir tarafı bırakarak, kendi yorumlarını, egolarını, efendim, bir takım değişik hedef ve arzularını bir taraf bırakarak Allah'ın ayetlerine teslim olmak manasına gelmektedir. İslam budur. Müslümanlık da işte e, İslam'ın ölçülerine teslim olmayı gerektiriyor. İnsanlar İslam'ın ölçülerine teslim olmak konusunda itilafa e, düşmelerinin sebebi bir yerde egoist olmalarıdır. Kendi heva ve heveslerine meyilli olmalarıdır. Maddi çıkarlarını düşünmeleridir. Bia veya sosyal bir takım çıkarları ön plana almalarından dolayıdır. Dünyevi bir takım hedefler, gayeler dine karışmasından dolayıdır. Dini, dünyevi emellere, heva ve hevesin bir takım emellerine veya hatta hatta şeytani bir takım emellere dini, Kullanmak, dini alet etmekle işte insanlar itilafa düşmektedirler. Oysa ki Allah'ın ayetleri çok açıktır. Ahkam ayetleri özellikle yani müthişabih ayetler çok açık olmamakla birlikte ki müthişabih ayetlerde dinin usulü yer almaz. Dinin usulünü beyan eden ayetler muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetlerde de ihtilaf söz konusu değildir. Çünkü bu ayetler ihtilafa mahal vermeyecek şekilde nazil olmuşlardır. Tek sorun, tek sorun insanların bu ayetlere bütün dünyevi çıkarlar, heva, heves, beşeri bir takım etkileri bir tarafa bırakarak Allah'ın dinine teslim olma konusunda ...gösterdikleri e, azimsizlik, gevşeklik e, ve maalesef bu konudaki ihlatsızlıktan dolayı bu ihtilaflar gündeme gelmektedir değerli kardeşlerim. İnsanlar inanın öyle zamanlar olmuş ki kendi mezhebini daha e, muzaffer kılmak için, kendi mezhebinin e, hükümünün doğru olduğunu ortaya çıkarmak için hadis uydurmalar bile uyduranlar bile olmuştur. Öyle zamanlar gelmiştir ki bu insanlık aleminde öyle insanlar olmuştur ki patlıcan satan patlıcan hakkında hadis uydurmuş kim patlıcan yerse cennete girer diye hadisler uydurarak kendi e, ticari çıkarına dini ve hadisleri e, veya hadis diye söyledi, iddia ettiği sözleri Kullanmışlardır. Böyle bir dünyada, böyle bir alemde yaşamaktayız maalesef. Dolayısıyla ihtilafın sebebi tekrar tekrar söylüyorum. Heva, hevese uymaktır. Ego'yu tatmindir. İnsanın ait olduğu sosyal grubu muzaffer kılmak. Kendi inancını, mezhebini, yorumunu, yönelimini, kendi ekolünü muzaffer kılmak, üstün kılmak gayesi Güden insanlar maalesef hadislerin, ayetlerin, nasların bir tarafından kırpmak suretiyle, değişik değişik manalar vermek suretiyle ve maalesef son zamanlarda işaret tefsirlerde yazılmaya başlandı. Yani sofizm fikirlerini tefsir olarak insanlara zerk etme gayetinde, gayesinde olan tefsirlerde. Yazılmaya başlandı ki bunları biliyorsunuz adını vermeme gerek yok. Ee, bu tefsirlerin aracılığıyla kendi fikirlerini insanlara empoze etmeye çalışmaktadırlar. Demek ki efendim ben bilirim demek. Egoizm. Ben her şeyin en doğrusunu bilirim. Benim fikirlerim en üstündür. Benim zekam en keskin zekadır. Benim düşüncelerim en doğru düşüncedir. Benim yönelişim en doğru yöneliştir. Benim cemaatim en üstün cemaattır. Benim cemaatim fırkayı naciyedir. Benden üstünü yoktur. Benim cemaatimden üstünü de yoktur. Bizim cemaatimiz cennetlik gerisi cehennemliktir gibi yaklaşımlar, anlayışlar tamamen insanın egosuna veya sosyal egosuna hizmet etme adına sunulmuş, yapılmış, yapıla gelmiş bir takım gayretlerdir. İşte bu gayretler sonucunda gerek tefsirde ayetlerin tefsirinde bir takım e, yanılmalar, bir takım yanlış yönlere kaymalar olmaktadır ve gerekse hadisleri anlamada e, ve hadislerin tasvihinde, takrijünde bir takım yanlış yönelimler olmaktadır. Bunlar hepsi olmaktadır ama. Yani uyanık Müslümana, doğruyu arayan Müslümana Allahu Teala kendi yolunu, hidayet yolunu göstereceğine dair söz vermektedir. Nedir bu söz? Bakınız. Ellediğine cehadu fina le nehdiyenhum subulena. Allah Teala diyor, bize koşanlar, bize gelmek isteyenler, bize bizim yolumuzu bulmak isteyenler ve bu konuda samimi, ihlaslı gayret sarf edenler var ya, biz onlara doğru yolumuzu göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Gerek sevdiğimiz bir alim kişinin sohbetiyle, gerek efendim onun ruhun, kalbine ilham yoluyla, gerek gerekli esbabı önüne sebepleri serme yoluyla ne yapacağız? Ona doğru yolumuzu göstereceğiz diyor. O yüzden hiç şaşmayalım. Samimi olan, ihlaslı olan, Allah'ın yolunda gitmek isteyen, Allah'ın hükümlerini doğru, düzgün e, anlamak isteyen her Müslümana Allahu Teala bu nimeti vereceğini vaat ediyor. Bu konuda bir söz veriyor. O zaman endişe etmeye gerek yok sadece ihlaslı olmaya gerek var. Gayretli olmaya gerek var. Doğruyu araştırmaya gerek var. Maalesef insanlar biraz önce söylemiş olduğum gibi bu egolarını tatmin için ihtilafa düşmüşlerdir. Hangi konuda Allah'ın Beyyine diye sunmuş olduğu ayetler konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Ve bunu da Allahu Teala Beyyine suresinin Dördüncü ayeti kerimesinde çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Diyor ki, onlar da çok garip bir şekilde kendilerine açık ayetler, beyanlar geldikten sonra itilafa düştüler. Sanki daha önce e, kendi yanlışları konusunda bir ittifakları vardı. Ama gerçekler ortaya çıkınca, hükümler ortaya çıkınca, İhtilafa düştüler. Kimisi o tarafa, kimisi bu tarafa çekmeye başladı. Ömer Umiru illā liyabdullāha mukhlisīn lāhūd dīna hunfaa ve yuqīmus ve Halbuki onlar ancak Allah'a ibadet etme konusunda etmeleri konusunda ihlaslı bir şekilde Allah'a yönelmeleri, Allah'a ibadet etmeleri konusunda. Ve dini sadece Allah'a has kılma konusunda emir olunmuşlardı. Kendilerine bu emredilmişti. Hunefâ'a hanifler olarak, tevhid ehli olarak, şirkten uzak olarak sadece dini dinin vaazını, dinin nasını dinin e, ahvalini, şeraitini, şurutunu, esaslarını, hükümlerini, dinin gayelerini tamamen Allah'ın istediği şekle bırakmak suretiyle, Allah'ın eline bırakmak suretiyle, Allah'a şirk koşmadan, dini tamamen ona haskılarak ve tevhid ehli olmak üzere şirkten uzak olarak sadece Allah'a yönelmeleri, ona kul olduklarını idrak ederek kulluklarını en güzel şekilde yapmaları konusunda emir olunmuşlardı. Kendilerine bu emredilmişti. Ve yine yuquy musallate kendilerine namazı ikame etmeleri emredilmişti. Namazı ikame etmek yani topluca he, o bütün toplumun namaza davet edilmesi, bütün toplumun namaz kılması ve bütün toplumun namazı kılma konusunda birbirlerine emir ve tavsiyede bulunmaları ve bütün toplumun tek gaye, tek hedef ve tek Cihadi hareket ile öncelikle namazı ikame etmeleri, namazı ayakta tutmaları, tevhidin temeli olan, kulluğun temeli olan, Müslümanlığın esası olan, Allah'a yönelmenin en büyük namzeti ve işareti olan namazı aralarında ikame etmeleri konusunda emir olunmuşlardı. Buradan çok büyük bir bize e, işaret var. Nedir bu? namazı kılmak değil namazı ikame etmek. Allah Teala ve yusallun salate demiyor. Ve onlar namazı kılmaları konusunda emir olunmuşlardı demiyor. Bakınız ve yukimun-n salate ve yusallun-n salate ve an salate dese Namaz kılmaları kendilerine emir olunmuştu dese farklı anlaşılacak. Burada bakınız namazı ikame etmek, namaza davet etmek, namazın şanının en yüce olduğunu her daim aralarında konuşmak, namaz konusunun çok mühim bir mesele olduğunu daima dile getirmek, namaz konusunun toplumun bel kemiği olduğunu temel direği olduğunu daima söylemek ve onu en güzel şekilde yerine getirmeye çalışma konusunda top bir gayret, top bir hareket, dil olarak davet, yine namazın en güzel şekilde eda edilebilmesi ve ikame edilebilmesi için gerekli mescitleri imar etmek ve toplumu daha temelinden terbiye etmek toplumu daha temelinden terbiye etmek ve namazı ikame edebilecek nesiller yetiştirebilmek konusunda emir olunmuşlardı. Çok fark var yani namazı kılma ile namazı ikame etme. Çünkü namazı ikame etme namaza davet etmeyi gerektiriyor. Namazı ikame etme namazı cemaatle kılmayı gerektiriyor. Camilerde namazı topyekün olarak ikame etmeyi gerektiriyor ve bunun için gerekli nizamı, intizamı, gerekli e, gerekli şartları sağlamayı, sağlattırmayı ve bu konuda en büyük gayretleri göstermenin bir gereklilik, bir sorumluluk, bir yükümlülük, bir mükellefiyet, bir vacip, Allah'ın bir emri olduğunu bize işaret ediyor bu ikame kelimesi cemaate davet etmeyi gerektiriyor cemaate davet edilmenin gerekli olduğu, namazı cemaatle kılmanın gerekli olduğuna en büyük işaret veriliyor bu ayet-i kerimede. Dikkat ederseniz Kur'an'da nerede namaz varsa hep ikame kelimesi kullanılıyor. Çünkü Allahu Teala sadece namazı kılın demiyor. Namazı ikame edin diyor. Namaza davet edin diyor. Namaz e, toplumun vazgeçilmez. En önde gelen bir hareketi olsun, bir kulluk nişanesi olsun diyor. Namazı çok önemsiyor yüce Rabbimiz. O yüzden namazın en güzel şekilde ikame edilebilmesi, cemaatle camilerde ikame edilebilmesi veya açık alanlarda ikame edilmesi konusunun çok önemli bir mesele olduğunu ikame kelimesiyle vurguluyor. Bu ikame kelimesine dikkat edelim. Namaz Nerede geçiyorsa o orada geçiyor. Dolayısıyla ikame kelimesi namazın cemaatle, intizamla kılması gerektiğine işaret. Aynı zamanda tekrar söylüyorum önemli meseledir. Namaza insanları davet etmemizin gerekli olduğu ve gerçekten de davet etmemiz gereken İslam'dan sonra bir insan la ilahe illallah dedikten sonra onu davet edecek olduğumuz en büyük ibadet ilk Öncelikli ibadet namaz ibadettir. Çünkü biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu konuda davet ettiği toplumlara hep aynı şeyi söylemiştir. Hep aynı şeyi söylemiştir. Namazı ikame ettikten sonra, namazı ikame, e, tevhidi ikame ettikten sonra namazı ikame etmenin gerekli olduğunu, bir vücubiyet, bir farziyet olduğunu dile getirmiştir değerli kardeşlerim. Evet 28 dakika olmuş dersimize başlayalım. bir ayet-i kaldı ondan sonra inşallah soru cevap bölümüne geçeceğiz. Varsa sorularımız şimdiden hazırlayalım. Ve yutûne zekate, yine zekatı vermekle emir olunmuşlardı. Ve dâlike dinu kayyimeh işte bütün bu esaslarını zikretmiş olduğum şey kayyim olan dindir doğru olan dindir. Kıymetli olan dindir. Şirkten uzak olan dindir. Allah indinde makbul olan, kabul edilen dindir. Nedir bu din? Esasları işte burada. İhlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmek. Dinin hükümlerini koymayı sadece Allah'a ve Resulüne bırakmak. Tevhid, hünefa olmak. Tevhid ehli olmak. Namazı ikame etmek. Ve zekatı vermek. Bütün bunlar işte baktığımız zaman dinin şartlarını... O kayyım olan dinin özelliklerini ihtiva ediyor Değerli Kardeşlerim inşallah gelecek Dersimizde 6. ayet-i kerimeden Devam edeceğiz Allah-u Teala cümlemize Kur'an'ı anlamayı yaşamayı nasip eylesin Bu ayetleri en güzel şekilde idrak edip manasını Kalplere yerleştirmeyi ve Özümsemeyi ve o şekilde Hayatımıza Bu ayet-i kerimeleri e, Uydurmayı ve tatbik etmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Bu ahru da'wana li'lhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ala Muhammed ve alihi ve sahbihi